Duhan Suresi Necm 263 Ha Min Apaçık açıklayan kitaba yemin olsun ki şüphesiz biz, kendi katımızdan bir iş alarak onu haksızlık ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkelerle dolu, sağlam, her işin, oluşun kendisinde ayırt edildiği, her şeyin bol bol verildiği, kazancın bol olduğu bir gecede indirdik. Şüphesiz biz uyarıcılarız. Şüphesiz biz Rabbinden, göklerin, yeryüzünün ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, eğer kesin inanan kimselerseniz bir rahmet olarak elçi gönderenleriz. Şüphesiz O, en iyi duyanın, en iyi görenin ta kendisidir. Ondan başka ilah diye bir şey yoktur. O yaşatır ve öldürür. Sizin Rabbinizdir. Sizden önceki atalarınızın da Rabbidir. Tersine onlar, yetersiz bilgi içinde oynayıp duruyorlar. Necm 264 Şimdi sen göğün apaçık bir kıtlık getireceği günü gözetle. O kıtlık insanları sarıp sarmalar. Bu elen verici bir azaptır. Rabbimiz bizden azabı kaldır. Şüphesiz biz artık kesinlikle inananlarız. Nerede onlarda öğüt almak? Halbuki kendilerine açıklayıcı bir elçi gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler ve öğretilmiş bir deli, gizli güçlerce desteklenen biri dediler. Şüphesiz biz azabı birazcık kaldırırız, siz kesinlikle dönenlersiniz. En büyük bir yakalayış da yakalayacağımız gün şüphesiz biz suçluyu yakalayıp ceza vererek adaleti sağlayanlarız. Necm 265. Ve andolsun ki biz onlardan önce firavun toplumunu imtihan ettik ve onlara çok saygın bir elçi gelmişti. Allah'ın kullarını bana geri verin. Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'a karşı üstünlük taslamayın, şüphesiz ki ben size apaçık bir güç getiriyorum ve şüphesiz ben beni taşlayarak öldürmenizden benim Rabbime, sizin Rabbinize sığındım ve eğer siz bana inanmazsanız hemen yanımdan uzaklaşın. Sonra da Musa, şüphesiz ki bunlar suçlu bir toplumdur diyerek Rabbine yalvardı. Hadi kullarımı geceleyin yürü. Şüphesiz siz izlenen kimselersiniz, tedbirli olun. Bol suyu, nehiri çok hızlı bırak. Şüphesiz onlar suda boğulmuş bir ordudur. Onlar bahçelerden, pınarlardan, ekinlerden, saygın makamlardan ve içinde safalar sürdükleri nice nimetlerden nicelerini bıraktılar. İşte böyle. Biz onları başka başka toplumlara miras bıraktık. İşte gök ve yeryüzü onların üzerine ağlamadı. Onlar süre tanınanlar da olmadı. Andolsun ki biz İsrailoğullarını o horlayıcı azaptan, firavundan kurtardık. Şüphesiz o, sınırı aşanlardan, üstünlük taslayanlardan biriydi. Andolsun ki biz İsrailoğullarını bilerek alemler üzerine seçkin kılmıştık. Biz onlara içinde apaçık bir bela bulunan alametlerden, göstergelerden de vermiştik. Şüphesiz Mekkeli ortak koşanlar diyorlar ki, ''Bizim sadece ilk ölümümüz var. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Eğer siz doğru kimselerseniz, sözünüzün eriyseniz hadi atalarımızı bize getirin.'' ''Onlar mı daha hayırlıdır?'' Yoksa tubba toplumu ve onlardan önceki kimseler mi? Biz onları değişime, yıkıma uğrattık. Şüphesiz onlar günahkarlar idiler. Necm 266 Ve biz gökleri, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri oyun oynayanlar olarak oluşturmadık. Biz o ikisini sadece hak-gerçek ile oluşturduk. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. Şüphesiz ki ayırma günü onların hepsinin buluşma yeridir, kararlaştırılmış buluşma vaktidir. O gün Allah'ın merhamet ettiği kimseler hariç hiçbir yakının yakına hiçbir şekilde yararı olmaz. Onlar yardım da olunmazlar. Şüphesiz ki Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip olanın engin merhamet sahibinin ta kendisidir. Şüphesiz zakkum ağacı aşırı günahkarların yiyeceğidir. O erimiş maden gibidir. Kızgın bir sıvının kaynaması gibi karınlarda kaynar. Tutun şunu da çılgınca yanan ateşin ortasına sürükleyin. Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün. Tat bakalım, şüphesiz sen çok güçlü ve çok üstün biriydin. Şüphesiz işte bu sizin kendisine kuşku duyup durduğunuz şeydir. Necmik 267 Şüphesiz ki Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, Rabbim'den bir armağan olarak güvenli bir makamdadırlar, bahçelerde ve pınarlardadırlar. Onlar karşılıklı oturarak ince ipekten ve parlak atlasdan elbiseler giyerler. İşte böyle. Biz onları yeri siyah gözülerle en ideal tiplerle eşleştirdik. Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler. Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar ve Allah onları cehennem azabından korumuştur. İşte bu büyük kurtuluşun ta kendisidir. İşte biz Kur'an'ı onlar öğüt alsınlar diye senin dilinle kolaylaştırdık. Artık sen gözetle, şüphesiz onlar gözetleyenlerdir.''